Fşerl Emir Muhtesatı Ha ve Kull Muhteset Beda ve Kull Bedaet Balala ve Kull Balala Fet Nare Ağzana Allahu Rabbim bizi ve Ateşten Korun Şüphesiz Bütün Sohbetler, işlenilen dersler, toplumun ihtiyacı olduğu düşünülen yönde cereyan etme, yani yürütülmelidir. Bazen insanlar, ki bu anlatan konuşulanlarla alakalı, sadece bildiklerini anlatırlar. veya toplumun kendilerine dönük bir istek arzuları olup O yönde sohbet yaparlar. Bu, yerine göre her ne kadar doğruluğuna dönük bir nasibi varsa da asıl olan ilim ehli olduğu düşünülen kimselerin toplumun kanaat döneri olduğu zannedilen kimselerin toplumun ihtiyacına göre öncelikli yani öğretilmesi gereken şeyleri öne alarak genel anlamda nasıl ki okullarda medreselerde bir eğitim müfredatı hazırlanır. Topluma dönükte bu böyle olmalıdır. Arada sıradan ister istemez olayların vuku istenilmeyen olayların vuku zuhur ettikçe insanlar isteseler de istemeseler, istemeseler de yaşadıkları toplumun sosyal, içtimai hayatını beraber yaşama zorundalar. Her ne kadar kulak tıkasak, gözlerimizi kapasak bile, olayları görüyorsak, duyuyorsak ister istemez olayın hakka dönük yanı ile batıla dönük yanını fark etmeyecek toplumlarda bunun en uç noktada aşırı derecede tesirinde kalıyor. Bazen bir yes, ümitsizlik yakalıyor. Bazen ümit verici sohbetlerin tesiri dolayısıyla farklı bir havaya giriyoruz. Ama bunlar devamlı bizim zihnimizde çakışan, çatışan ve tezatlar şeklinde zuhur ediyor. Bazen bir kelimelik hak belki yüz kelimelik batılı bize yutturabilecek dozda da verilebilmiyor. Neden? Eğer o batıl olan söz veya hakla karıştırılmış olan söz bizim duygularımıza hitap ediyorsa ister istemez duygularımızın tesiri öne geçiyor. O bize nüfuz etmeye başlıyor. O bize nüfuz ediyor. Bunu da hakmış gibi onun peşinden giderek mücadelesini veriyoruz. Ama bir bakıyoruz ki birkaç zaman sonra bu yaptığımız hareket yanlışmış. Ne yazık ki doğruluğunu bir müddet sonra anlıyoruz. Sonra tekrar bir olay yaşanıyor. O olayda da yine heyecanla duygusal hareket ederek katiyetle tahlile, muhakemeye tabi tutmadan, ehli bilinen insanlarla istişare etmeden, toplumu yönlendirecek istişareler sudur edip, toplumu bilgilendirmediğimiz için, yine geçmişteki olaydan hiçbir şekilde ibret almıyoruz. Çünkü, şu şöyle bilinmelidir ki, insanoğlu, her halükarda, imtihan edilen olayları yaşama zorundadır. Hayatı imtihanlar manzumesiyle dolu olan bir yolda yürüme zorundadır. Ne zaman ne şekilde imtihan edileceğini ancak bize verilen, gelen uyarılarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tembihleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikazlarıyla ele alabiliyoruz. Bu da tevhidi bir firasetle beraber olursa yani Allah'ı bileyen tevhid ehli olan birisinin firasetinden kastediyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle, <gülüyor> İblis'e de söylediği gibi bir konuşmanla kabinden senin benim ihlaslı kullarıma yapabileceğin hiçbir şey yok diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani tevhid ehli her yaptığını Allah rızası için yapan insanlara şeytanın katliyetle, vesveseleriyle tesir edip onu yönlendirmeleri mümkün değildir. Bunun için e, ilim ehli bilinen, ehli olduğu düşünülen kimselerin istişarelerle, toplu kararlarla toplumun önünde gittiğini düşünüyorsa onları yönlendirme zorundadır. Hiçbir zaman ilim ehlinin tek başına verdiği bir karar terdi kanaat izharından öte gitmez. Yani ferdi bir kanaat sunmuştur. Hiçbir zaman onun doğruluğu, yanlışlığı bir istişare neticesi hasıl olmamıştır. Binaenaleyh herkes kendisini bu konumda ehliyetli bilince bir başkasına ihtiyaç duymama ortama hasıl oluyor. Ve böylelikle biz geçmişten ibret almadan sorunları devamlı yaşayarak, tekrarlayarak devam ediyoruz. Bu mevzuda geçenlerde Bursa'daki bir sohbetimizden oradaki işlediğimiz mevzu, bu ümmetin belası kendi içindedir. Bu ifade farklı kelimelerle de ele alınıp ifade edilebilir. Yani bu ümmetin başına ne geliyorsa yine bu ümmetin sebebiyle gelmiştir. Bu ümmet ne gibi bir neticeye ulaştıysa, mutlak sebep yine bu ümmettir. Bundan kastımız hayır yönü değildir. Neden hayır yönü değildir? Çünkü bizim sakınmamız gereken fitne, üzerinde olmamız gereken salih ameller değil. Çünkü üzerinde olmamız gereken salih ameller zaten iman eden birisi tevhidi olan o tevhidi olan birisinin sahip olduğu değerlerdir. Olması gerektiği değerlerdir. Bunlarda zaten kusur hata varsa esasyal palamanın kaynağı onlar görülür. Yani Allah hakkı ile bilip ona inanmayan birisinin hakkıyla inanan birisinin birisi olmadan onu birlemesi, tevhidi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Onun için bir tevhid derslerinde tekrarladığımız bir kelime var. Selim bir fıtrat olmadan sahip bir imanı gerçekleştirmek mümkün değildir. Sahip bir iman olmadan da halis bir tevhidi gerçekleştirmek mümkün değildir. Eğer bunların hepsinde sorunumuz varsa, tevhidde varsa, tevhidi gerçekleştiremeyen birisi tevhidin hatırını idrak edemez. Tevhidi gerçekleştiremediğini biz nerede anlarız? Tevhidin hatırını sayamadığı için anladık. O zaman da bu ümmetin vahdeti katiyetle konuşularak elde edilecek bir değer değildir. Yan yana sağdan sola, soldan sağa, önden arkaya, arkadan öne sayıp birisinin bu toplumun önüne geçmesi bu ümmetin vahdeti değildir. Vahdet adıyla da zikredilse bu zaten parçalanmanın devamı sürece. Başlangıcı da demiyoruz. Neden? Bu ümmetin belası, musibeti öyle diyelim korkusu kendi içindedir. Bunu yakalamadığımız için Bunu sebep olduğu yanlışlıklar nelerdir? Meseleyi izah ederken ele alalım. Sa'düb-i Ebu vakkastan gelen bir hadis-i şeriften müslüm naklediyor. Diyor ki Sa'düb-i bir Vakkas radıyallahu anh'u اَنَّ رَسُولَ اللّٰي صلى الله عليه وسلم اَبَّلَ ذَاتَ يُوْمٍ فِي الْعَالِيَ حَتَّى اِذَا مَنْ رَبِّ مَسْجِدٍ بَنِي مُعَوِيَ دَخَلَ فَرَقَعَ فِيهِ رِكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَ مَعَهُ وَذَعَى رَبَّهُ طَويلًا ثُمَّنْ Allah Resulü bir gün benim Muaviye mescidine uğradı. Oradan geçiyordu, girdi ve iki rekat namaz kıldı. Biz de onunla beraber namaza durduk. Burada Rabbine çok uzunca bir duada bulundu. Sonra duayı bitirdi, bize döndü. Bu rivayet, e, takriben onun üzerinde sahabenin naklettiği bir rivayettir. Her ne kadar bazı kelime farklılıklarıyla da gelse aynı manaya delalet eden eş anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birisinden namazını çok uzattı. Şu kadar zekat kırıldı gibi izahlarla geliniyor. Ve akabinden sel bir felaketten. Ben Rabbimden 3 şey istedim. 3 şey sordum diyor. فَاَطَانِ ve وَمَنَعَنِ وَاَيْدَتَيْنِ İstediğim bu üç şeyin ikisini verdi, kabul etti ama birisini kabul etmedi. Onu istemekten beni yasakladı. Başka rivayette ben böyle takdir ettim. Bu sünnetullah'tır. Hemen hemen bu cümlede bu şekilde geliyor. Rabbimden üç şey istedim, İkisini kabul etti, verdi. Ama birisini istemekten beni men etti. Yani ben böyle takdir ettim dedi. Sealtu Rabbi, Rabbimden Rabbi Allah Resulü'nün Rabbinin istediği ilk şey la لَا يُحْرِكَ اُمَّتِ بِسْسَنَةِ فَاَتَانِيهَا Ben Rabbimden ümmetimi uzun kıtlık seneleriyle ve gazabıyla helak etmemesini istedim. Ve Rabbim onu kabul etti diyor. Buradaki izahta, gelen nakilde gelen izahdan geçmiş ümmetlere baktığımız zaman o ümmetlerin yaptıkları bizim nazarımızda basit olan hatalara sebep toptan helak edildiklerini görürüz. Allah rüzgarla helak etmişti. Taş yağdırarak helak etmişti. Deprem yani zelzele ile helak etmişti bir bela ve musibet vermişti. Bir terazi sahtekarlığını cezalandırmıştı. Bir Lut kavminin ameliyle onları cezalandırmıştı. Allah'ın devesi denilen Salih Aleyhisselam'ın kavmini cezalandırmıştı. Ve Rabbimden bunu yapmamasını istedim ümmetimi Allah bunu kabul etti diyor. İkincisi وَسَأَلْتُهُ en لَا يُذْهِرَ عَلَيْهِمْ اَدُوَّ Farklı lafızlarda da geliyor toplu cümlede şu, Ümmetimi, ümmetimin toptan düşmanları tarafından, yani bir düşmanı musallat etmemesini istedim, bir düşman tarafından toptan helak edilmemelerini istedim diyor. Yani şöyle diyebilirim, İslam düşmanları tarafından toptan helak edilmemelerini istedim ve Rabbim bunu da kabul etti diyor. Ve üçüncüsüne geliyor ki bizimle esas ilgili olan kısmı odur. وَسَأَتُوا اَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَن۪يهَا İşte oradan benalık koyuluyor. Bu yasakladı. Yani ben böyle takdir ettim dedi. Yani vermediği üçüncü şey istemekten yasakladığı üçüncü şey bu. Ümmetimin belalarının, musibetlerinin kendi işlerinden olmamasını istedim. Yani kendi kendilerini helak etmemelerini istedim ve Rabbim burada bana mani oldu. Bunu böylece takdir ettim dedi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair bizi sakındırdığı fitneler veyahut geleceğe dair bize verdiği haberlerin iktizasınca hareket etme sahabe tarafında o zamanda onların yaşadığı bazı gördüğümüz olaylar vardır. Sahabe bu denli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikazına cidden itibar ediyorlar, değer veriyorlar ve önemsiyorlardı. Gördüğümüz gibi sahabenin iyi ve hoş görmediğimiz ki ihtilaflarını göz önünde bulundurarak bunların hepsi bizim için örneklik ve ibretlik niteliği taşır. Ekseriyetle biz onları örnek olarak alma, onların yolunda gitme gibi bir emirle memuruz, emredilmişizdir. Onların aralarındaki vuku bulan yanlışları ise bir ibretlik olarak telakki edip düşünme zorundayız. Neden? Onlar da herkes gibi bütün fazilet ve değerlerine rağmen İmtihan edileceklerdi, zorlu yıllar yaşayacaklardı ister istemez. Hatta bu ihtilafı, çelişki birbirine düşmeyi her boyutunda ele alarak onları sakındırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini sakındıracak ne var ise bunları remzen, telmihen yani işareten bu noktaları göstermiştir oraya karşı bir açıklama beyan olmasa bile bazen. Neden? Eğer bir imtihan süreci yaşanacaksa onunla katliyetle imtihanlıktan çıkarmayacak nitelikte belli başlı işaretlerle yönlendirirler ama imtihanın sırrı bozulmaz. İmtihanın sırrının bozulmaması gerekiyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin belasını, musibetini kendi içinde kılmamasını, kendi kendini helak etmemesini istedim diyor. Biz burada tabi ki öncelikli olarak, öncelikli olarak kendi devrini, nübübet devri dediğimiz devre veyahut hilafet devri dediğimiz, Ömer'in radıyallahu anhını şehit edilmesiyle Osman'ın devri, radıyallahu anh'ın ve ondan sonraki devri ister istemez biz dini bir gözlükle yani Kur'an ve sünnetin menfezinden bakarak itidar yani orta yolu takip ederek haklı haksızı söyleme mümkündür. Ama hiçbirinde de hata edenin hatasını söylerken aşırı bir itham boyutu almadan Tasvip ettiğimiz insanları da takdir ederken onlara lüzumundan fazla bir yönlendirmeye, onların hatasızlığını, masumiyetlerini gündeme getirecek noktaya gitmememiz gerekiyor. Eğer biz her meselede olduğu gibi bunda da Resul sallallahu aleyhi ve çizdiği yolu takip edersek, Huzeyfe'den gelen bir hadis-i şerifte diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, تَكُونُ النُّبُوَّةُ ف۪يْكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُونَ ثُنَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَاً Diyor ki Zeyfem, nübüvvet aranızda, Allah'ın dilediği kadar kaldıktan sonra Başka bir farklı gelen lafızdan, siz dalalet üzereydiniz, Allah size nübüvveti yolladı diyor. Yani Allah Resulü gelmeden evvel o topluluk cidden dalalet üzereydi. Ve sapıklık üzereydi. Allah'ın ona vahyettikleriyle bizi doğru yola e, ulaştırdı ve bizi tezkiye etti. Sonra işte Allah bunu nübüvvet devrini e, tuttuğu kadar tutar, yükselttiği kadar yükseltir. Sonra biter diyor. Akabinde ise tüm تَقُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْ هَجِنْ Sonra diyor nübüvvet yolu üzere Hilafet gelir diyor. Bunun Bu cümleyi kelime kelime alma zorundayız. Neden? Sonradan bu kelimeler bazen tek başına sorun olmuştur bu ümmette. Ama minhac-ı nübüvve tamamen nübüvet yolu üzere. Ki biz bu devre içindeki halife olarak gelen zatlara kulafa ı Raşidin deriz. Yani Raşid halifeler devri diyoruz. Burada da Allah azze ve jel, fatakun maşa Allahu an takuna, thuma yırfa'uha, ida sha Allahu Burada da Allah, yani bunu tuttuğu kadar tutar, yükselttiği kadar yükseltir ki o devri biz rahatlıkla biliyoruz. Burada sefineden gelen haciz-i Şeriften buraya açıklama getirmek zorundayım. Allah Resulü diyor ki sefinin naklinde el Khilafetu bade 30 sene. Benden sonra hilafet, bu Minha Cümbü'ye olan, olan halifelik 30 senedir, diyor. Ve arkasından sayıyor. Sefine bu sefer bunları, emsik, hilafeti Ebu Bekir senedeyim. Ömer'in hilafeti sayıyor, 2 sene. Ve Ömer'in hilafeti 10 sene. Osman'ın hilafeti 12. 12 sene. Ali'nin hilafeti Sesip'te ve 30 seneye dayanıyor. Bu gösteriyor ki burada hilafet, yani hilafa-i dediğimiz devir, 30 senedir. Burada ilk yaşadığımız sorun, bu ümmetin yaşadığı Ömer'in şehadeti radıyallahu anh'ın ve bu kapının kırılması. Kapı açılmadı, kapı kırıldı. Osman'ın devrini biliyorsa Osman'ın devri radıyallahu anh'ın sorunlarla geçmiştir. Neden bunları şu an bahsetme zorunda kaldığımızı sorarsanız herhalde şöyle bir işaretle geçmemiz gerekiyor. Bundan 20 senedir İran devriminden sonra, Rafizi devriminden sonra bu toplumun içine de sızmalarla bunu konuşan, münakaşa mevzu yapan bu ümmeti itham eden kimseler çıktı. Şu an bile İran'ın yapamadığını ki becerili bir siyaset uyguladığını ben düşünüyorum. Şu an bu mevzuda belki İran'ı destekleyen, İran'ı savunan, o akideyi savunan insanlar seneler sonra İran'ın bu pisliğini gördü. Ne yazık iş işten geçtikten sonra gördü. Ne yazık iş işten geçtikten sonra. Ne zaman gördü bazıları? Suriye'de Hızbullah'ın gelip Beşar'a yardım etmesiyle gördü. Şimdi İran'a karşı olan tenkit edenler belki bunların içinden birisi işlediği günahı temizledi ancak o temizledi dersek bu da herhalde Erdoğan olur. Çünkü gençliğinde onları Türkiye'ye musallat edenlerin yanında o da dolaşıyordu. İran'ın İslam alemindeki sempatisinin belini kırman sebep olan bu adam oldu. Ama onun dışındakiler şu ana kadar bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Ama birdenbire gördük ki bu Ebu Dekri radıyallahu anh Ömer'i Allah Resulü'nün kayınpederinin ikisine de mürtet diyen insanlar çıktı bizim içerimizden. Osman radıyallahu anh'ı tenkit eden insanlar çıktı. Bunlara karşı biz yani bu fitneyi görmediğinizde bu fitneye karşı mücadele vermede toplumu boşuna meşgul etmenin lüzumsuzluğunu görüyoruz biz. Ha işaretten sadece böyle deme zorunda kaldım. Neden bunlardan bahsediyoruz? Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şerifte min hac ve olan hilafet de böyle gider diyor. Tüm تَقُونُ مُلْكَنْ عَابْضًا Sonra güç zoru ile yani bilek gücü ile elde edilen İktidar devri başlar diyor. Yani bir yerde bu krallık devri. Allah Resulü'nün ifadesiyle Kulafa-i Raşin sonraki devre o devrin idarecilerine hiçbir zaman halife lakabını vermemiz mümkün değildir. Onlar istediği kadar halifelik, Abbasi Emevi demiş olsalar bile o devir halifelik devri değildir. Ancak Ömer bile bunun şeyinde kendisine emir müminin sıfatını almıştır, yani bu mütevaziliği göstermiştir. Burada da zorla bir iktidardır. Şimdi biz bunu ne yumuşatabiliriz ne de lüzumundan fazla e, itham edebiliriz, yani hırsızın eli kesilir, hırsızın kafası kesilmez. Burada Kur'an ve sünnet menecini takip eden kimselerin bu yönünü takip etme iyi bilmeleri gerekiyor. Nasıl hareket edeceklerini. Mesela bu taifeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimenin izahıyla ne geçer? Ammar için söylediği söz. Bukharda, ya Ammar tektul kefatul baqiya. Seni bağı bir taife. Bağı nezir Mevcut olan imama baş kaldıranlardır bağı. Onlara bâhi deriz. Bunlar nedir? Öldürülmeye hak eder ama katiyetle tekbir edemeyiz. Ayet-i kerimede de söylediği gibi Allah-u Azze ve iki, yani Müslüman olan iki tayyata karşılaşırlarsa siz kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. Çünkü müminler kardeştir, kardeştirler diyor. Kardeş kelimesini kullandığımız yerle onun bâhilikle muhatap olduğu ceza Birbirine ne kimimize dönük olmalı, ne birilerine sevgimize dönük olmalı. Burada Resul'ün koyduğu hükmü hakkıyla kullanma zorundayız. Neden? Ondan sonra da çok idareler gelmiştir, kendilerine e, halifelik denmiştir. Abbas-ı halifeliği denilmiştir, Emevilerin hilafeti denilmiştir, Osmanlıların halifeliği denilmiştir, onların de Memlukilerin hilafeti vardır. Herkes kendini bu yönden tesmiye etmiştir. Bizim sorunumuz da bu değil ama sorunların başladığı yerden e, dikkatimizi nasıl yoğunlaştıracağımızı göreceksiniz. Ondan sonra da diyor ki, <gülüyor> evet, e'evett, en yekûnefâla ile idraşââ en yefâ. Summe tekûnû mûlken cebriyyen. Yani sonra yine krallık var ama cebri bir iktidar gelir diyor. Bunu anlatabildiğimiz kadarıyla Allah Azze ve Celle onu da tuttuğu kadar tutar, onu da yükselttiği kadar yükseldir, sonra alır diyor. Biter diyor. Bu son pek alakalı. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَجِ النُّبُوَّةً Sonra artık ondan sonra مِنْ هَجِ النُّبُوَّةً üzere hilafet gelir diyor ve Allah Resulü'l-i ve orada da sustu diyor. Yani sukut etti diyor. Şimdi bu gösteriyor ki, e, kaba, güçle, kuvvetle alınan, elde edilen, krallık ilan edilen, başka bir ifade de sultanlık diyor oraya. Ve sonra onun akabinde gelen Cebri iktidar Devleti'ni diyor. Bunu açabildiğimiz şekli nasıldır? Ne de ee, Babadan oğula geçen bir iktidar. Yani hiç dini kimliği ortaya çıkmadan geçen bir iktidardır. Bunu da herhalde kıyaslamakta pek e, sorun yaşamayız. Bunu da biliriz. Ondan sonra bizim için başlayan Sahabe devri. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İrbad-ıbni Sariye'nin hadisinde Men <gülüyor> Benden sonra yaşayanlarınız çok ihtilaflar görecek diyor. Ve cidden çok ihtilaflar yaşayacaksınız. Burada ihtilaf anında ne yapmamız gerekir kısmını ele almadan evvel çok ihtilaplar göreceksiniz diyor. Ve bu yaşanan ihtilaplar çok açıktır. Ama bu ümmetin içerisindeki olan ihtilafı biz hatalarımıza dayandırıp onlara ibretle bakmamız gerekir. Yani olaylardan ibret almamız, yani ders almamız gerekiyor. Ama ne yazık ki e, sünnetullah dediğimiz nitelikte tecelli eden bu olaylardan her ne kadar kötü anlar yaşanmış da olsa çok güzel anlar da olmuştur. Güzel anlarla teselli olma yerine ifadelere dikkat edin. Güzelliklere anarak onlarla teselli olma yerine biz geçmişteki bu olaylardan ibret alarak geleceğe istikametli yürünenin zeminini hazırlamamız gerekiyor. Bazen bunu bazı insanlar şöyle telaffuz eder. Eğer geçmişimizi bilmezsek, düşünmezsek nerede nasıl hata yaptık diye üzerinde durmazsa ve burada nasıl bir hata yapmışlar diye üzerinde durulmazsa geleceğe katiyetle istikametli bir şekilde gitmemiz mümkün değildir. Bu böyle olunca yaşadığımız sorunlar, bir bağlantı kurarak bunu ortaya koyma zorundayız. Yaşadığımız şu ortamdaki kargaşaya, hengameye, fitneye, fitnelerin tekrarına, fitnelerin boyutuna. Şimdi e, ta baştan bu ümmetin belası kendi içindedir derken, biz bu ümmetin belasını, yanlışlarını, düştüğü hataları eğer içimizde değil, dışarıda ararsak, bu önce bir yanlıştır. Bir, en büyük yanlış bu. Neden? Araman gereken şeyi kaybettiğin yerde aramazsan farklı yerlerde ararsan bu meseleye daha hala ne gibi bir gaflet içerisinde baktığını görürsün. Bunun için daha önce de belki münasebetine binaen yani tekrarladığımız sözler e, Avrupa bize bunu yaptı. Amerika bize bunu yapıyor. Yahudiler bize bunu yaptı derken bu maharetli bir ifade, kullanım şekli olduğu için inan bunu insanların düşünerek gündeme getirdiğini zannetmiyorum. Bu şeytanın telkinleri neticesinde bizim devamlı dikkatimizi yanlış yere çevirten ifadeler olarak kullanılıyor. Hala biz hatayı dışarıdanlarsa dışarıda bunu düzeltmeye çalışırsa zaten baştan yanlış yapıyoruz ve bu da geç, başımızdan geçen bütün ifa, ibretli vakalar örneklik değil. Halbuki bu vakaların iki kere tekrarı için bile Allah Azze ve Celle şöyle bir ikazda bulunuyor. Bu ümmet ısırıldığı yerden iki kere ısırılmaz diyor. Bir kere ısırılma mümkündür. Bir kere hataya düşme mümkündür ama ikinci kez ısırılma bu gaflettir hem de bilerek düşür, düşürmüş bir gaflet niteli taşırdı. Şimdi burada bizler, bazı Müslümanlar bu gibi mevzuların halk nezdinde değil, üst seviyede konuşulup değerlendirilmesi gerekir diye bir ifade kullanabilirler. Bu normalde ilk yapılan olsaydı doğru. <gülüyor> Bunu yapan bir ortam oluşmadığı için harp nezdine ilmetini sebebi nedir? Bütün fitneleri biz ister istemez yaşadığımız toplumda beraberce paylaşıyor ve yaşıyoruz. Ve herkesin e, vahdet sağlanamadığından dolayı şikayetçi olduğunu görürsünüz. Ama bu sözü bile kullanış Vahdete nasıl gidileceği, nasıl ona ulaşılacağı düşünülmeden sadece vahdet arzusu yani bir insan hasta, hastalığı teşhis edilmemiş ondan sonra bunu tedavi, tedavisine tevessül edilmeden şifa bulacağı günü hayal ediyor. Demenli ediyor. Nihayetinde mutlak şifa bulacağını diyor. Düşünün ta Afganistan olaylarından bu yana Yaşadığımız ortamı şöyle bir gözden geçirin. İbretlik vakalardır. Cidden ibretlik vakalardır. Bunu idrak etmeyen illa hiç olmamış demeyecek. Bunu anlayan, yakalayan ilim ehli olmuştur. Ama ne yazık ki ilim ehli arasındaki müşterek değerleri beraber tahlil etme gibi bir birliktelik oluşmadığı için Bunlar tek ses niteliğinde kalmıştır. Belli bir kesim duymuştur. Ama ekseriyeti çoğunluğu katiyetle bu ses onların kulaklarına kadar ulaşmamıştır bile. Ulaşmamıştır. Şimdi bu ortama kadar geldiğimizde baktığınızda bazı değerler diyelim ki Ebu Bekir'in devrinde çıkan bir olay var. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devrinde çıkan olay Müseylemetül Kebbab'ın, o taifenin Allah Resulü vefat etti. Binaenaleyh zekat ona verilirdi. Ondan gayrı biz kimseye zekat vermeyiz. Sözüdür. Ebu Vekir onlara karşı harbi ilan etmiştir. Ömer itirazda bulunmuştur. Bunlar La İlahe illallah diyen kimseler. Ebu Vekir cevaben diyor ki Allah Resulü'ne verilen, yani verme zorunda oldukları deve zekatının yularını dahi vermeseler ben onlara harbi ilan ederim, diyor. Sonra Ömer itiraf ediyor, yani kabul ediyor, itiraf ediyor, Allahu u Azze ve Celle Ebu Bekir'in kalbini buna açmıştır, diyor. Yani Ebu Bekir isabetli bir görüşte bulunmuştur. Ondan sonra Ömer'in devri, Osmanlı radıyallahu devri. Burada e, tabii ki bizim ibret almamız gereken şeyler yerli yerince olmazsa yerli yerince olmadığı zaman e, yanlış neticelere varıyoruz. Tenkit eden toplum herkesin sahip olduğu değer üzerinde tenkit edebilir. Ne yazık ki böyle bu unutularak ediyor. Ömer radıyallahu anh'ın güçlü bir adaleti uygulayabilmek için ister istemez insanlara bazen haşin ve sert görünüm sahibiydi. Bununla da mutlak birilerini üzmüş olabilir. Ebu Bekir'in de olmuştur. Mesela Şia'nın bize getirdiği reddiyelerden birisi dedi. Allah Resulü diyor ki, her kim Fatıma'yı kızdırırsa beni kızdırmıştır. Beni kızdıran da Allah'a kızdırmıştır diyor. Fatıma radıyallahu anh'a Ebu Bekir'den Allah Resulü'ne ait Hayber'de mirasını istemiştir. Ebu Bekir bu mirası Fatıma'ya vermemiştir. Ve Fatıma kızmıştır radıyallahu anh'a. Ya diyor ki gördüm Ebu Bekir bunu yapmıştır bunu hem de bizim kaynak kitaplardan olan bir kitapta şair getirdiği zaman eğer bu mevzuda bir bilginiz yoksa şaşırırsınız. Ama Şeyh Ansar mi bize aktardı? Çünkü o zaman seneler önce ona sorduğumuz bir soruydu. Doğru? Fatma kızdı. Ama Ebu Bekir kızdırdı mı? <gülüyor> E, Ebu Bekir Fatıma'nın Allah Resulü'nden kalan mirasını istiyor. Hakkı değil mi? Ebu Bekir'e bakın diyor. Neden vermediğini söylüyor. Nebiler katiyetle yani dirhem ve dinar miras bırakmazlar diyor. Bıraktıkları ilimdir. O denli mal bıraktıkları zaman bu ümmetindir diyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh buna sebep vermemiştir. Buna. Ömer radıyallahu anh bazılarını bölünmüş olabilir. Hatta şikayette de bulunmuşlardır. Ama Ömer cevaben diyor ki benim onları ne kadar sevdiğimi bilseler benim sırtımdaki elbiseyi bile alırlar diyor. Ama Ömer adil olma zorundadır. Düşünün ondan sonra Osman radıyallahu anh'ın devrine geldiğinde Osman radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nün kayınpederidir, şey, damadıdır. Hatta bir gün Ebu Bekir Ömer'le oturduğu bir vaziyette inciye açık olarak Osman radıyallahu anh'a girmek için izin istediğinde Allah Resulü toparlanıyor. Geliyor tabi sohbetin akabinde gelince Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a Ey Allah'ın Resulü diyor Ebu Bekir Ömer'le beraber oturuyordun inciyin açıktı. Ama Osman geldiğinde toparlandı. Allah Resulü diyor ki meleklerin dahi haya ettiği birisinden ben mi haya etmeye diyorum. Osman radıyallahu anh halim, şefkatli, merhametli, çok uysal birisi. Yani uysallığı o, den, o denli ziyadeliydi ki Osman radıyallahu anh bu müsamahasını istismar edecek insanların da varlığını düşünmek gerekir. Bu olduğu olmuştur. Şimdi burada biz ne olur olsun bir sahabenin ki bunu e, Selefilik ikinci dersinde işlemiştir. Bir de Kur'an'ı anlamada önündeki engeller isimli ders silsilesinde işledik. Kur'an'da umumende hususan teski, hususan teski edilen sahabelerin allah Azze ve Celle daha onlar yaratılmadan evvel Fetih Suresinde dediği gibi Tevrat'ta ve İncil'de onların niteliklerini zikretmiştir. Kur'an'da onları tezkiye etmiştir. Bütün hatalarına rağmen bunlar tezkiye edilen insanlardır. Hatalı olmaz onun da çünkü insandır. Ne denli hataları olursa olsun yanlışların, bunlar Allah'ın tezkiye ettiği kimselerdir. Şunu kastediyorum, onların yanlışlarını ele alıp, onların katiyetle ithamı yeltenmememiz gerekiyor. Onların yanlışlarını malzeme olarak kullanın, onları katiyetle itham etmememiz gerekiyor. O zaman bu ortamda bizim e, senelerdir diyelim, Afgan cihadında ortaya çıkan sorunlarla beraber, biz daha yoğun bir şekilde, yani tevhid ehli, daha çok tevhidi ortamda gündemde tutmak, tevhidi bütün alt ve üst yapılarıyla bu insanlara öğretme. İnsanların zihninde bunu yaşanan, yaşandığı kadar konuşulan ve konuşulduğu kadar da yayılmasını sağlayan bir ortamın oluşmasını istedik. Çünkü aniden yakalanan bir ortamda belki ne yapabileceğimiz bazı şeyleri düşünürüz ama rahatlıkla üzerinde durulmayan tevhidin en azından burada ele alınması gerektiğini birçok ilim ehli gündeme getirdi Afganistan'la beraber. Daha önceki derslerde de zikrettiğim gibi Afganistan'daki dar, e, cihadın ve kıtalın seyri bizim lehimizde başlamış olmasına rağmen bizim aleyhimizde bitti. Şimdi neden? Biz o cihada öyle bir ortama hazır değildik. Ve şaşkındı, Aniden yakalandık. <gülüyor> Altyapı da zaten yoktu. Orada. Bina enali dıştan yardım kastıyla gelen kimseler Amerika Batı. O an biz bunu Belki sakin olsak düşünebilirdik. Devamlı dediğimiz gibi fitneden kurtulma, fitnenin bu vukuundan sonra düşünülen şey olmuyor. O an insanlar ister istemez bir şaşkınlık yaşıyorlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, ne yapılması gerektiğini pek düşünemiyorlar. Şu an bile tevhid kimin umurunda bir kafire karşı cihat varsa yürümeliyiz diyoruz. Aynen Afganistan'da da böyle oldu. Hiçbir zaman tevhidin üzerinde durulmadı. Dışarıdan yardım için geldiler. Ha onların hesapları vardı. Biz hesaplarını çok sonra düşünebildik. Neydi? Hiçbir zaman Rusya ile sıcak bir çatışma içine girmediler ve sakındılar. Şu an aynen Ukrayna'da da olduğu gibi. Devamlı sakındılar. Ama Müslümanların Afganistan'a yardım için oraya gittiklerini görünce ha biz Rusları şimdi bunlarla alt edebiliriz. O zaman ne yapalım? Bunlara yardım edelim. Ama bu da akabinde bizim gehimize biten bir olay olsun. Müslümanların değil. Ve bunu yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu neticeyi elde etmek için ellerinden geleni yaptı bu insanlar. Hepsini kullandılar. O an bazı olaylar vardı. O an çok basit görünüyordu. Düşünün o an oraya yardım eden Müslümanların İslami topluluklara baktığımız zaman... Paralarının değerinin, diyelim ki 1 riyal o zaman, 1 mark 8 riyaldı. Harbin 3. ayında 18 riala yükseldi. Bunun ne anlama geldiğini biz anlayamıyorduk. Ha seneler sonra tahlil etmene işe yaradı, hiçbir işe yaramadı. Yardım eden Müslümanlar Afganistan'a silah nereden alacaktı? Amerika'dan, Avrupa'dan. Önce 1 mak ödeyeceğine, yani 8 riyal ödeyeceğine, 18 riyal, 3 katı daha fazla ödemeye başladı. Adamlar aynı anda silah sektörünü de harekete geçirmeyi becerdiler. Ondan sonra ne yaptılar? Müslümanların gelişmesini belli bir zaman sonra. Mesela şöyle diyelim, Su Halkı maddi refaha alışmış bir topluluğa sahipti. Para var. Her şey var, bütün imkanlar var. Maddi refahın en uç noktasındalar. Gençlik bu sevda ile büyüyordu. Ama Afganistan olayı çıkar çıkmak Suud'deki gençlerden müthiş bir değişim, deprem şeklinde bir değişim olduğu görüldü. Öyle oldu ki her şehirde, bazen kasabalarda bile Afganistan'a Müslümanlara yardım etmek için cahada gidenler Gelip yazılabilirler, silahı bizden, çoluk çocuğu varsa, annesi varsa bakımı da bizim üzerimize dediler. Bu da kısa sürdü. Baktı ki ileride onların işini zorlaştıracak bu, Amerika hükümeti sıkıştırarak buna da bir sınır getirdi. Ama Afganistan'a baktığımız zaman yardım etmeyen hiçbir İslam devleti yoktu. Halk olarak bunu kastediyorum. Ama biz seyri, süreci idare edemedik. Ve bizim aleyhimize bitti, biz illa tevhid, gündeme tevhid gelsin, öldürülme önemli değil. Burada şirk olan bir olay var, şirk daha berbat bir musibet ve beladır dedik. Ama kimse bunu önemsemedi. Teferratına ihtiyaç yok, orada Ruslara vurduğu darbelerle nam bulmuş insanlar, kısa bir zaman sonra birbirlerine düşüp birbirini katleden, Ruslardan, Rusların yapmadığını birbirine yapan insanlar çıktı orada. Şimdi bizim oturup düşünmemiz gerekmiyor mu? Orası bizim lehimize başlamışken, Ruslar işgal etti. Lehimize derken, Ruslar işgal ettiyse bu ne demek? Düşman belli. Kime karşı harf edeceğimiz belli. Hiçbir kimse Afganistan'daki bu olaya karşı çıkmadı bana. Sadece tek ifade neydi? Afgan halkı için farz ayındır. Dışarıdan gelenler için farzı kifaya. Her hukuku düşünülerek yani annesi razı olmadan gidemez. Allah Resulü ile yani yapılan bir gazada bile Ey Allah'ın Resulü ben sizinle kazaya çıkmak için yazıldım. Ama annem ağlar bıraktım diyor. Bir annen aynen ağlattığım gibi güldür diyor. Ve anasının izni olmadan oraya gidemez. Gitmesi mümkün değil. Sadece ilim ehlinin söylediği buydu. Her kim şartları gerçekleştirir. Annesinin, velisinin, anasının, babasının, ebeveyninin rızası olur. Gitmede bir sorun yoktur. Ama bu farz kifaye kifayet. İslam hukukunda farz-ı farz-ı hangi anlama delalet eder? Farz-ı bizzat ferden herkese farzdır. Ama farz-ı genel anlamda, yani bir toplumun içinden belli bir kesimin onu eda etmesi, sahillerin üzerinden onun vücubiyetini düşürür. Böyle ifade ederim. Şimdi Afganistan olayı görüldü ki bize zarar verdi. Şimdi şöyle diyelim, kıtal, kıtal, kıtal diyenler. Kıtal, İslami bir değer. Cihadın cüzlerinden birisi. Şimdi, kitap sünnete inandığını söyleyen birisinin, Kıtal gibi, cihat gibi bir şeye karşı durması mümkün mü? Ama bakın senelerdir bizi bununla itham ediyorlar. Senelerdir bununla itham ediyorlar. Kur'an'dan, sünnetten olan bir şeyin inkarı reddedilmesi küfürdür bu şekilde. Bu mümkün değil. Ama biz diyoruz ki düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Karşılaştığınızda da tabanları yağlayıp kaçmayın diyoruz. Ondan sonra cihat dediğimiz şeye baktığımızdaki bir hukuku var. Cihadı genel anlamıyla kullanmayacağız. Kıtalla bir sorunumuz var. Çünkü cihadı genel anlamda bu topluma yansıtmadığımız, yerleştirmediğimiz için kıtal da çok yanlış anlaşılıyor. Burada. Bunun bir stratejisi var. Şimdi Afganistan'a baktığımızda hangi strateji uygulandı? Ruslara alt ettiler. Güzel bir işti. Amerikan, Avrupa'nın yapamadığını yaptılar. Ama sonra Ruslara alt eden o insanlar birbirlerini öldürdü. Bela kimden geldi? Bizden geldi. Bela, bu ümmetin belası, musibeti kendi içindedir. Doğru. Zahiri dedikleri adam pisliğin birisiydi, zalimdi. Bu doğruydu. Ama orada böyle bir olaya karşı nasıl davranılması gerektiğine dair İlim ehlinin, illa Afganlı değil, onların da olması gerekirdi. İslam alemindeki ilim ehlinin bir strateji oluşturması gerekiyordu. Ha buna uyananlar oldu. Mesela cemil Rahman diye, Afganistan'daki Selefilerin lideri olan kişi ilim ehli, Konar velayetini kurdu. Yani İslam emirliği diye. Hiçbir Avrupalı'nın oraya alınmamasını emretti. Ve yasakladı. Doktor adında, hemşire adı adında, kim olursa olsun buraya giremez dedi. Çünkü onlar yardım kastıyla gelmediler. Eğer bize yakınlaşmaları varsa mutlak bir menfaatlerinden dolayıdır. Biz Kur'an'daki küllü kaideleri e, uygulanan teferruat üzerinde karıştırdığımız için bazen küllü kaideyi unutuyoruz. Cüzler gündeme geliyor. Bazen küllü kaideyi öne alıyoruz teferruatındaki uygulamalarda yanlış yapıyoruz. Şimdi Allah, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَنْ تَرْدَا عَمْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ دَنْ سَرَا حَتَّا millet مِلَّتَهُمْ Sen Yahudilerin Hristiyanların, yani onların dinine girmeden katiyetle <gülüyor> onlar senden razı olmayacak diyor. وَلَنْ <gülüyor> تَرْدَ hem de <gülüyor> Tehkidi, nefi, istikbal dediğimiz, hiçbir zaman senden razı olmazlar Razılarsa bir çıkarları vardı, sen onlara tabi olmuşsundur. Bu illa bunlara bir harp ilan edin, düşmanlık izah edin şeklinde değildir. En azından şu demek olmaz mı? Onlara ihtiyatlı olun. Onlar menfaatlerinin öne çıkarılmadığı her yerden mutlak tepki gösterirler. Menfaatleri var da onlar oradadır, cemil Rahman bunu anladı ve onları oraya sokmadılar. Ve o anda da onlara vurulan darbenin, biz ilk darbenin ne olduğunu pek hissetmedik. Meğerse bütün Avrupa'yı, Amerika'yı bu beyaz zehirde besleyen Afganistan'ın konar velayetiymiş. Ve haşa ekimini de yasakladı ve onların ticareti büyük bir sekteye uğradı orada. Bu onları çok rahatsız etti. Şimdi kendi işlerini uygularken bunlar yollarına engel gibi çıkanları da def etmeyi düşünüyorlardı. Çünkü uyguladıkları programlar ana hatlarıyla bellidir 20, 30, 40, 50 senelik ama uygulamalarda teferruatını da hemen oluşturabiliyorlar. Tam Afganlıların Rusları perişan ettiği, kusurana uğrattığı ortamda Müslümanlar arasında da fitneyi, Nasıl geldiğini düşünemezsiniz. Mısırlı tekfirciler hasreten Libya'dan gelen tekfirciler yoğunlaşmıştı. Dışarıdan da farklı düşüncede insanlar gelmişti. Ve Mısırlı bir tekfirciye cemil Rahmani, yani Müslüman adını taşıyan birisine ve cemil Rahmani Rahman'ı Ve o engeli de o şekilde aşarak bunu telafi ettiler. Şimdi bunca mücadelenin kıtal kıtal kafirlerle kıtal tamam ama bunun bir netice vermesi gerekmiyor mu? Ama gördüğünüz gibi orada bırak yani İslami bir hakimiyetin kurulması, demokrasiyi bile demokrasiyi bile hasretler. Şu an gidin asal kalan Afganlıların, o cihad esnasında başında doğanlar şimdi neredeyse 30-40 yaşına geliyor o ortamda. Ve Dav Davud'u zahinin devrini özlüyorlar. O anda olsaydık yine sorun bu kadar değildi diyorlar. Bakıyorsunuz arkasından gelişen olaylara Cezayir olayı gelişti. 12 sene devam eden bir kıtal oldu. Arkasından neden bir strateji oluşmadığı için. Arkasından e, Bosna geldi. Arkasından Çeçenistan geldi. Arkasından Irak geldi. Irak'ta şimdi aynı olayı yaşadık. Afganistan'dan ibret almadık. Burada bizim aleyhimizde başladı. Ama yine daha kötü aleyhimiz bitti. Ve Çünkü burada her gün öldürülen, diyelim ki bu kıtan naracıları, cihat narası atanlara bakın, her gün öldürülen Amerikan askerleri İngilizler miydi, yoksa Müslümanlar mıydı? Devamlı öldürülen Müslümanlardı. İntihar saldırısı yapanlar, ki bunu da bir yerde benimsettiler, şehadet operasyonu şekline getirdiler. Ve kendilerini öldürmeleri intihar ama onlar onunla beraber yüzlerce Müslümanı öldürüyorlardı orada. Öyle, buna rağmen kendilerini öldürürken bir Amerikalı, bir İngiliz'i oradaki kafirleri de bu bizi rahatsız etmez. Zaten biz kendisini intihar eden bir Müslümanı teklif etmiyoruz. Sadece günah sahibidir deriz. Ama kendisini öldürene intihar etti dediğimiz gibi intihar suçuyla mutlaka hesap verecek başkalarını da öldürmeye sebep oluyorlardı. Orada da böyle bir süreç geçti yine Müslümanların aleyhine. Şimdi oradan ibret almayıp başkaları yerler başlarken Irak'ın Irak hakkındaki zikredilen Allah Resulünden gelen haberlere bakarak ibret alma gibi bir hazırlanma olmadı nasıl olmadı diyebiliriz ki Allah Resulü gelen anlamda Amerika olsun, İran olsun şu olayı takip edin Pakaka Kürt asıllı olarak İran'da da vardı, Suriye'de de vardı ama bütün olaylar Türkiye'de oluyor ve Suriye'ye sığınıyorlardı ve burada iki Müslüman tayfeyi birbirine düşürdüler. Şimdi bunun 40 sene sonraki yaptıkları bir planın Alt yapısı olacağını biz tahmin etmedik. Irak'taki olaylarda hazırlanma, alt ettiler, üst ettiler, sünnileri tamamen pasifize ettiler. Düşünün Kuzey Irak'ta öldürülen selefilere kimse ağzını açmadı. Kuzey Irak'ta öldürülen 20 bin Müslüman kimli bir silahla öldürüldü, kimse ağzını açmadı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Irak'a bir Şii devlet oturdu. İran'la da bir son, sınır yok. Ta Afganistan olayından beri bizim e, dertlerimize baktığınızda, yani şeyhlerin dertlerine, sohbetlerine baktığınızda İran'dan devamlı sakındırılmışlardır. İran'a dikkat edin, İran'a dikkat edin. Bu Amerikanın düşmanı değil aslında. O bir İslam düşmanı. Ve asırlardır da, uygularda yaşadığı iş bu. Şimdi bu denli, buna sebep olanlara baktığımız zaman Türkiye'de Şialı ki zaten bayrı bir bela vardı, Türkiye'nin başına bela eden, geçmişte maalesef İslam için mücadele eden insanların el olduğunu görüyoruz. İran olaylarından sonra Türkiye'de Müslümanım diye siyaset yapan insanlar, Mehdi denilen adamı Molla'yı koluna takıp meydan meydan gezdiriyordu. O zaman yaşlı olan bir akıncıları bu İran sebebiyle ikiye böldüler. Avrupa'daki milli görüşün hizmetini yine İran diye ikiye böldüler. İran kendisinin başaramadığı ortamı şu an Haydarbaş diye birisine yaptırıyor. İnan Türkiye'de Alevi dediğimiz topluluk dahi onun gibi açık bir düşmanlık sergilemiyor şu an Türkiye'de. Biz hoşgörülü davranalım ama bu hoşgörü bize hakaret etseler de mi? Bize, bizim sevdiklerimize hakaret ettirdiler de mi? hayır. Ha bunun da bilinmeden bir öne alındı. Çıkarken buna belki bir yanlıştır, aleyhimize işleyecektir dedik ama bu boyutlu kullanacağını pek tahmin etmiyorduk. Yine e, İslam için mücadele ettiğini, İslam yanlısı olduğu düşünülen bir tayfa çıktı. Birisi çıktı. Bir nefret kanunu çıkardılar. Ne işe yarayacak dersin Nefret Kanunu? Sahabeye küfreden adama pislik dediğinde seni bununla mahkum edebilirler. Çünkü onlardan toplumun nefret etmesini sağlayan bir yani konuşmadır bu. Doğru. Bir sahabeye yani halifelere küfreden, ehli sünnete küfreden birisi için ilmen cevap verelim. Ama onların kullandığı ifadeye karşı da biz bunu diyebilmeliyiz. Adam tutuyor Türkçe yaptığı sohbetlerde Türkiye gibi bir ortamda Ayşe Validemiz diyor nasıl iffetli bir kadın olabilir diyor. Adam kafasınca ele aldığı yorumları getiriyor. Şimdi burada gelelim bu ortama kadar. Şu an fitnenin Irak'ın fitnenin ikinci merhalesi için hazırlandığını yeni anlıyoruz. Irak'ın Irak'ın, İran mı dedim ben? Irak'ın şu anki ikinci bir fitnenin merhalesi için hazırlandığını ancak yeni anlıyoruz. Öyle bir fitne oldu ki şimdi yine bunu Müslümanları öne çıkardılar. Şia bir devlet varken, Amerika orada her şeyi kontrol etmiş etmi, ediyorken nasıl IŞİD gibi bir tayfe çıktı ortaya? Şimdi bu işi de hangi gözle muhakeme edelim? Biz bakarken onun İslam'ın zaten biz en uç noktada olanı bilen belli başlı kaideler, ölçü olmadan tekdir etmiyoruz. Tekdir meselesi yok burada. Bu insanlar ne zaman ortaya çıktılar ve yaptıkları iş ne? Amerika buna nasıl müsamaha etti? Amerika veyahut müttefikleri günlerdir bombalıyor, de verilen zarar ne? Hiçbir zarar verilmiyor. Ha, işin işinin ne zaman bittiğini görürsünüz. Orada işit kullanım yani kullanım tarihi bitti mi? İşit orada biter bakın. Buna aynısını biz Bosna'da yaşadık. Bosna'da katiyetle Boşnaklar, Müslümanlar öldürülürken hiç müdahale edilmedi. Slovenya ettiler. Hırvatistan'a da ettiler ama Bosna'ya müdahale etmediler. Ne zaman Bosna sırtları daha tırtlara zarar vermeye başladı, Kazanma başladı. NATO durdurdu. Bakın böyle göreceksiniz, başka türlü durdurulmadı. Ve Ondan sonra ise Kosova'daki Arnavutların öldürülmesi NATO'nun gözetiminde oldu bakın. Ama o ana kadar kimse, orayı terk etmeyin, orada kalın ve silahlanma zorundasınız. Sırtlar size bu sefer hem de NATO'nun kontrolünde gelecek. Ve Kosova'daki katliamı da böyle yaptılar. Şimdi bütün bu ortamda biz Türkiye'den sağlam durma zorundayız. Basit meselelerle ihtilafları husumete çevirip bir ortam oluşturmaktan öte bazen asgari değerlerde bile ki daha önce de vela ve berade zikrettiğim gibi Rum suresinin başlarındaki ayetin tefsirinde de zikrettiğimiz gibi asgari derecedeki ittifakları daha azılı bir şerre düşmana karşı kullanmamız gerekiyor. Düşün, IŞİD'in cidden İslami endişesi olsaydı Amerika'yı oraya getirmemesi gerekirdi. Strateji olarak budur. İnnem el harbu el hudan Harp ancak hiledir. Bu ne anlama gelir? Hark ile Sen Müslümanları öldüreceksin. Sen Müslüman'ın diyeceksin. Müslümanları öldüreceksin. Öldürdüğün inanan inanan seninle beraber yaşayan insanlar olacak. Ve sonra da Amerika bunu yardıma gelecek yine iki tarafı katledecek. Ve bu da Türkiye üzerindeki oynadığı bir siyasetin altyapısı. Şu an görüldüğü kadarıyla Allah'tan ki hükümet bunu büyük gayretlerle, büyük yani taarruzlara rağmen yine de iyi götürüyordu. Ama Müslümanların buna katkısı ne? Şimdi düşünün, e, Türkiye'de olaylar var. Bir olay oldu. Bu olaya sebep olan paralelciler. Biz onları ne diye itham ediyoruz? Paralelciler diyoruz. Müslümanlar böyle yaptı diyor muyuz? Veyahut Hanifiler böyle yaptı diyor muyuz? Akide olarak onlarla Erdoğan ve İslami yanında olanları bir araya koyun birbirlerine ters düşürtüğü yer yoktur bakın. Hatta yani onlardan daha şiddetli yanlışları olan insanlara yakın olup ellerini öpmeye gittiğini görüyorsunuz. Ama neden onlar hanefi diyeti itham edilmiyor? Ama bakın fitneye. İslam aleminde bunların en çok korktuğu Selefi düşüncesinde olanlar. Ha, onların kötülüğünden korkmuyorlar bakın. Ama darbe vuracaklarını tespit etme noktasından hareket ediyorlar. Işık'ta de demiyorlar. Selefiler diyorlar bakın. Ve bu meyanda da Amerika yaptığını yaparken Türkiye'de de iyi bir Selefi düşmanlığını gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bunu maalesef hükümet erbabı da yapıyor. Diyanet de bunu yapıyor, sağını solunu bilmeyen gazeteciler bile yapıyor. Yani doğru dürüz, taharetin adabını bile bilmeyenler bunu yapmaya başladılar. O zaman bizim en azından, en azından değerlerimizde, yani ben Kur'an'a, Sünnet'e inanıyorum diyen bir adam bunu kabulde bizimle müşterek bir değere sahiptir. Biz ehli i kitabı bile mecusilerin İlha Değil'in karşılığını edip desteklemişiz biz. Ve burada da bizim bir stratejimiz olması gerekiyor. Biz katliyetle şiddet taraf olmayan hele bu ortamda Avrupa şiddeti mahretli kullanır Seni sana kırdı diyorum. Karadan bir taarruz düşünmüyor Amerika orada kendi e, maşa olarak kullandıklarına strateji bilgisi verenler koruma altında çok uzaklarda onları yönlendiriyorlar. Ama yanlış devamlı bize yaptıtmaya çalıştırılıyor, çalışılıyor. Onun için bu ümmetin belası, musibeti her şey kendi içindedir. Amerika'yı itaat etmeden, Avrupa'yı itaat etmeden ben bizim yanlışımız nerede diye. Bunu düşünmek gerekir. Onun için bir ee, buna mani olamayabiliriz. Önüne de geçemeyebiliriz. Ama en azından düşünen, konuşan kimseler olmalıyız. Bu konu, düşünme, konuşma bile bizi bir noktaya doğru götürebilir. Aynen Yahudiler bu katliamı durdurmayacaklar. Ee, herhalde 3 serili bir derste Orada da söylediğim gibi bence bazı meseleleri çok nete indirmek gerekiyor. Yine mesela Resul Cumhur'dan baş, bakın, başbakana kadar, halka kadar bir sürü nümayiş yürüyüş, İsrail bu katliamı durdursun. İsrail bu katliamı durdurmaz. Çünkü davasında erkek. İsrail durdurulmalı. İsrail bir ay katliam yapıyor, Belli birini adet öldürdükten sonra bir duruyor, sakinleşiyor. Biz başardık diye düşünüyoruz. Ha, o cihat fedaileri çıksın ortaya. İsrail'e giremeseler bile desin ki İsrail şu an cihat ortamı. İsrail cihat ortamı desinler. Ha giremezse giremeseler bile Müslümanların zihnine bu oturtulmalı. Yiğitler sonra da cihat yapsınlar, giremezler. Amerika'nın müsaade ettiği yere ancak girerler. Girmeleri mümkündür. Ha adamlar tutuyorsunuz İsrail'de bir, İsrail olaylarında bile geçenki katliamda Gazze'de Yahudi şerefsiz konsolos ki bu bir nefret suçudur şimdi. O yıldızsız bedenler artistin sözüne sebep bu yargılanmalıdır dedi. Nefret suçundan. Bunu da AK Partili bir milletvekili çıkarttı bu kanunu. İnanın bu kanun sonuna kadar bizim alemizde kullanılır. Ben kullanılacak, daha şiddetli boyutlarda da kullanılacaktır bu. O zaman biz bulunduğumuz toplumda bile yapılan yanlışları ifa yani seslendirmeliyiz. Bu yanlıştır. Ha Biz buna rağmen bu idareyi tasip ediyoruz. Neden? Din düşmanlarına rağmen bunu yapıyoruz. Eğer biz bu ortamda selim bir istikamet çizebilseydik kendimizden Parti yönlerimiz olacaktı. Biz şimdi tevhid tevhid diyoruz. Eğer tevhidi söyleyen insanlar kendi aralarında bile vahdeti sağlayamıyorlarsa bizim dışarıya verebileceğimiz bir şey yok. Sadece bunu konuşan, düşünen, konuşan ve zamanı geldiğinde de inşallah yaşayabilen insanlar olabiliriz ileride. Bu mümkündür. Binaenaleyh bunun daha farklı bir boyutuna girmek isterdim ama bu ümmetinin fitnesi kendi içindedir. Dışarıda aranmasın. Sahabe devrinden başlayın bütün olaylar ibretliktir. Nerede nasıl yapılsaydı doğru olurdu, neden yanlış oldu? Bununla da dikkat edin sahabenin bir hatasını tespit, onu onunla tenkit malzemesi olarak kullanılmamalıdır. Zamanımızda da aramızdaki bir sorun ...katiyetle husumete malzeme olarak kullanılmamalıdır. Her şeye rağmen biz beraber bir arada durmasını bilmeliz. Yani bizim safımız nerede? Müslümanım diyen İslam'a düşman olanlar. Geçen de dediğim gibi IŞİD güya, La ilaha illallah Muhammedun Resulullah yazılı bayrağı tepeye gitti. karargahlarını, silahlarını vuramayanlar üç dakika içerisinde bayrağı vurdular. Amerika, Avrupa orada İslam'la harp ediyor. işitlen değil bakın. <gülüyor> Ve aynı harbi Türkiye'ye aktarmaya çalışıyor. Aptal olmamak gerekiyor. Ve Amerika'yı buraya getirecek hiçbir sebebe malzeme olmamamız gerekiyor. Ve bunun için Müslümanların mutlak e, düşüncelerini seslendirip Seslerini yükseltip herkese duyurmaları, ha, rahatsız olan kadar da bundan rahatlayacak kimseler vardır. Kendisine istikamet bulacak kimseler vardır. Onun için arada sırada bu gibi sohbetleri yapmak zaruriyeti hissediyoruz. Çünkü tevhid, tevhidin hatırı dediğimizde devamlı bu bazı insanlarda ismin tekrarı bıkkınlık da verebiliyoruz cihattan konuşmamız gerekir diye. Yok. Bence şu an ben cihada gitmesem, cidden gerekli olsa dinden çıkar mıyım? Çıkar mıyım? Ama tevhidsiz ölürsem gider. Yani az bu noktada muhakemeysek bu nükmü budur. Bakın. Ama çok soru var. Amerika'yı oraya getiren işittir. Ve Amerika, İran'da bunu istemiştir ve beşerin gitmesini istemiyorlar. Beşerden başka İslami eğilimi olan Hakkari'de Erdoğan gibi birisinin hele hiç gelmemesi gerekiyor. Eğer oradaki sorun kalkarsa Erdoğan'ın düşündüğü birçok hayalin gerçekleşeceğinden korkuyorlar. Kaldı ki bu adamlar Erdoğan'ın İslamına çapılıyorlar. Evet. Bu ümmetin belası, musibeti kendi içinde. Hiç dışarıda aramamak tabii ki. Amerika tamam, İslam düşmanıdır. Avrupa'da İslam düşmanıdır. Ama bu bizi bu hale getiren Amerika değil. Bizim aptallığımızdır. Amerika'ya buz edeceğimize ki bize zarar veremeyen insanlara, biz kendi içimizdekilere onu açığa vurmalıyız. Subhani kallâhumme vû bihamdike ve eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfurukkan ve tuhu ileyhi. Soracağınız bir şeyler varsa. Tabii. E, var, var Hocam, Hocam bir var. soru soracağım. Sorular mı sorunlarım? Amerika'ya oraya getiren yetiştirdi, yetiştir oraya getiren Amerika. Evet. Orada Amerika'ya oraya getiren yetiştirdi. Yani Tabii önceden onu yetiştirdi. Benim gelmemi sağla köprülerde bultu da o da koptu. Hayır işi de oraya getiren Amerika mıydı? Amerika'yı mı oraya getiren Hayır Amerika'yı oraya getiren işti. İşitta işit bize minardılatarak işit <gülüyor> işi daha zorlaştı o şeylerle beraber. Sonra da beni çağırdı dedi işi çağırdı. Anlamadım. Anlamadım. Yani sen şöyle demen bekliyordum. IŞİD onu kurdu. Zaten alt katı İranlı onlara kurdu. Oraya karadan asker yollasa, bundan önce itham edildiği gibi siyasi yönden zedelenirler. Karadan asker yollamayacaklar uçak. Aynen bir eğitime çıkarmış gibi, eğitim uçuşu çıkıyorlar. E, fabrikadaki yeni silahlarını da deniyorlar, yeni çıkanları. Tam, silah sektörü çalışıyor burada, bunu kullanıyorlar. Evet. E, İşit ne zaman oradan biter kullanım tarihi bitti mi IŞİD de biter Televizyon programına tartışma programına hocam. şey vardı İşit'in yapmış olduğu bu eylemler kafa kesme mevzuları e, kasıtlı olarak hazırlandığını söyleyen Televizyon konuşmak için IŞİD'i de dengide derken bazı insanların duygusallığıyla buna kurban gittiğini düşündüğümüzde şöyle düşünüyor İşit önce şöyle demeliydi İslam halifeli değil, İslam emirliği deseydi daha makul bir ifade olurdu. İslam emirliği deseydi daha makul olurdu. İki, işit orada yer yapmak istiyorduysam, orada yerli halk Müslüman ve olmayan kimse ki ekseriyeti Müslüman, onların kendilerini benimseyecek, yani onlara güven verecek bir tabur sergilemedeydi. Ama maalesef böyle değil. Şimdi, e, IŞİD'in buradan aldığı tenkitler eğer düşünse Müslümanlar bunu yakalarlar. Mesela IŞİD şu an neden Beşar'a saldırmıyor? Kobani'ye yoğunlaştılar. Bu bir soru. Orada Beşar'dan daha pislik bir İslam düşmanı yok. Ama senin için de burada hem Tarikatçı, Nakşi, Kadir'i karışımı, Haydarbaş denilen adam hatta bu hükümetin geçmişindeki bazı insanlar Oradaki cihat Kerbela cihadı gibi. Beşar'ın askerlerine Hüseyin'in askerleri gibi dediler. Şimdi buna bakıyorsun bizim de içimizde yanlış anlamaya sebep bu denli asıllar var. Ama İslami eğilimi olup uç noktada daha doğrusu bence psikolojik sorunu olan birçok insan cihat duygusuyla gidiyor. Bu gencin bu isteğini sen tenkit edemezsin. Ama bunu yanlış olduğunu ona nasıl anlatırsın? Bu cidden zor. Şimdi şöyle düşün, Türkiye'nin bir siyaseti varsa bu toplumun bazılarını bilmesi gerekir. Bu gidenlerin hepsi a, a, a, şey, Avrupa, Fra Almanya ekseriyetle, Almanya, Fransa ekseriyetle, oradaki Müslümanları hep kendi pasaportuna sahip insanları bırakıyor. Nereye gittiğini de bilemiyor. Yani. Daha önce onların yazılarını, konuşmalarını takip edeyler. Bunlar geliyor, Türkiye'den içeri giriyor. Türkiye mani olmuyor. Neden? Her bu strateji strateji yanlış. Hükümetin şu an mesela oradan kaçanları korumaya alması güzel bir iş. Ama bence yanlışın neticesi güzel bu. Beşar'ın bu vaziyete gelmesini önleyebilmek için elinden geleni yapması gerekiyordu. İran'ın Beşar'ı destekleyeceğini düşünmeliydi, Rusya'nın destekleyeceğini düşünmeliydi, Çin'in destekleyeceğini düşünmeliydi. Çünkü Çin Arnavutluk gidince kapağı orientti. Rusya zaten sıcak denizlere inme yolunu oradan bulmuştu. Şimdi bütün bunlara karşı sen bir strateji oluşturmadan nasıl oluşturacağım? İçinde de bir sorun var. Apple'nin senelerce orada kaldığını biliyordum. E, CHP'nin geçmişinde bütün eski solcular Filistin kamplarında eğitildi. Adamlar şimdi Filistinler'in düşman ilan etti, beşer dost oldu. Bir içinizdeki bu yanlışları düzeltmeden nasıl bunu yapar? O zaman biz süratli bir şekilde tehlidi öğrenme zorundayız. bir bakış sahibi elde etme zorundayız. Ve bunun içinde herhalde toplumdan daha iyi bildiğini söyleyen insanların görüşlerini sehplendirilmesi gerekiyor. Çay, çay, çay, çay, çay. Soru soracaklar vardı. Hocam bir sorum var. İnşallah anlatabilirim. Şimdi i̇şi bitmesin de içerisinde çok kaliteli arkadaşlara şahit oluyoruz şimdi biz oradaki fertlere dönüp tek kelime demedik mesela biz tektir etmeyiz bu haliyle herkes Allah niyeti üzere yani haş edecek orada mutlak kullanan ve kullanılanlar var ben aynısını mesela burada paralel içinde söylüyorum onların içinde de kullanan kullanılanlar var biz bu kullanılanları nasıl uyarırız İşit orada bir İslami idare olduğunu nasıl sergiler? Oradaki insanların hep kendisini güvende hissetmeleri gerekirdi. Doğru mu? Bu güven yok. Öldürülen kim? Amerikalılar mı öldürülüyor? Hayır. Bizim içimizdeki Hristiyanlar bile bu şekilde öldürülmez. Çünkü bizim içimizdelerse onlar emanda olurlar. Şimdi biz bu sorulara bak. Orada bir iki samimiyet bizim şu anki görüşümüzü değiştirme. Müsl e, Afganistan'dan ibret almaları gerekir. Irak'ın geçmişinden ibret almaları gerekir. Yani Suriye'den ibret almaları gerekir. Mısır'da bu belaya bulaştı. Bunlardan hiç kimse ibret almıyor. Tabii. Suriye'de düşünün Suriye'ye petrol için gelmedi. <gülüyor> Suriye daha büyük bir oyunun altyapısı olacak şimdi. Irak'a petrol için gitti de. <gülüyor> Ve şu an düşün yani etraftakiler hepsi neden bir şu an hükümeti sevmiyorlar? Neden dersin? Türkiye'dekiler sevmiyor. CHP onu bunu kastediyorum. Avrupa sevmiyor, Amerika sevmiyor, İsrail sevmiyor. Neden? A demek bu adamın onlara bir zararı var. En basit demek açık. Bu onlar onlar bundan korkuyorlar. Erdoğan İslamından korkuyorlar. İslamın işte şu anda e, İslam devletinin lideri konumunda. Yok İslam devletten lideri konumunda uçmaması gerekiyor. Uçamam. Türkiye'yi idare ederim. Ha İslam aleminde bir sempati var. Yani Türkler kafsinı da kapatına sokmalı. Biz hiç kimsenin Nabisi değiliz. Herkes kendi İslamını yaşamıyor. Senin anlayışın, senin değerlerin bir başka yerde rağbet görmeyebilir. Ama İsrail karşı takındığı tavır Filistin'i yani koruması, ima etmesi bu takdir Bu yönü güzeldi ama bir yere gidip de demokrasi pazarlamamadı. Layıklık pazarlamamadı. Nerede mi konuşacağını bilmesi gerekiyor. Eğer bir şu ortam olmasaydı Erdoğan'ın kendi hükümeti bütün hatalarını konuşuyordu. Ondan hatarları düzeltmeye çalışmasını ister. Ama şu an o hataları değil. Ona karşı düşmanlara karşı şu an. Ta ortak oluyoruz. Evet. Bak. Bana bir kahve verebilir misin? 안녕하세요. <웃음> <웃음>